DOSTU sizin OKULU SUNAR Günaydın Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz. Günaydın. Evet senin elimde heyecanlı bir kitap var. Evet yaz tatilinde güzel vakit geçirtecek kitaplara devam ediyoruz bu haftada. Elimde Kendi Maceranı Yarat dizisinden çıkmış Korsan Mağarası adlı kitap var. Karetta Çocuktan çıktı bu e, kitap. Serinin üçüncü kitabı bu. E, David Glover yazmış. E, resimleyen Tim Hutchinson. Çeviren İrem Gülten. E, bu seri Kendi Maceranı Yarat serisi e, normal bildiğimiz, geldiğimiz başlayıp da sayfa sayfa ilerleyen kitaplar gibi değil. E, bir maceranın ortasına düşüveriyorsun kitabın ilk sayfasında ve daha sonra ee, o hikayenin kahramanı olarak e, sana verilen yönergeler sayesinde e, sen yönlendiriyorsun hikayeyi. Sana seçenekler sunuyor. Yani ee, tercihler yaparak hikayeyi evet, ilerletiyorsun. Ve, ve... E, sayfa yani 1, 2, 3, 4, 5 diye gitmiyor sayfalar da işte e, bir anda 12. sayfaya sıçrıyorsun. Oradan 5. sayfaya geri dönüyorsun. Şey değil mi yani eğer e, öyle oluyor dersen sayfa 12'ye git, böyle oluyor dersen sayfa 25'e git. Evet. Bir çocukken de vardı bu Evet. Kitapta. Bu birazcık daha gelişmiş bir Hı -hı. versiyonu. Benim daha önce okuduklarımdan daha karmaşık. Çünkü kitabın başında zaten maceraya başlarken diye bir sunuş yazısı var. Burada kitabı nasıl kullanacağını anlatıyor. Ee, macera dördüncü sayfadan başlıyor ve e, kısa süre içinde çözmen gereken problemler ve yapman gereken seçimlerle karşılaşacaksın diyor. Seçenekler şöyle olacak. Doğru yanıtın A olduğunu düşünüyorsan 10. sayfaya git. Yanında bir takım semboller var bu arada. Doğru yanıtın B olduğunu düşünüyorsan 18. sayfaya git. Başka bir sembol var. Yani, semboller ne? E, semboller e, Yani ne anlama geliyor? Ne derken ne anlama geliyor? E, yani bu <gülüyor> kitapta korsanlı bir e, macera olduğu için korsanları anımsatan semboller seçmişler ve her sayfada e, gittiğin sayfanın tamamı seni ilgilendirmiyor. O sembolün olduğu kısmı ha, gitmen gerekiyor. Biraz daha karmaşık evet, yani. Evet yani birkaç farklı şey var o sayfada. Bazen aynı sayfaya geri dönmen gerekiyor. E, ve yani orada hemen dönüp o sayfaya gidip sem gerekli sana gereken sembolü arayıp e, oradan devam ediyorsun. E, ve sadece sembol bulmak da yetmiyor bu kitapta. E, ve gittiğinde karşına bir takım problemler çıkıyor. Matematik problemleri yapmak zorunda kalıyorsun. Hesap yapman gerekiyor sayılarla uğraşman gerekiyor ki doğru yanıtı bulasın. Hı -hı. Yani e, bir problem çıkıyor karşında. Problemi çözdüğün zaman elde ettiğin sayıya göre yol Hı -hı. alman gerekebiliyor. E, hemen bu kitabı. Yani problemi yanlış çözersen aslında ilerleyemiyorsun. İlerliyorsun aslında. Yanlış çözdüğün Hı -hı. için başına bir şey geliyor ve yanlış olduğunu öğrenince seni yine yönlendiriyor. Hı -hı. İşte yanlış bir toplama işlemi yaptıysan diyelim ki Hayır onun yanıtı bu olamaz tekrar de denemelisin diye ha. böyle seni bir de cesaretlendiriyor <gülüyor> ve ya da orada bitebiliyor da ha. yani biz birkaç birkaç derken yani birden fazla Olasılık çok sayıda şey final var bu kitapta ha. ve çok sayıda macera var aynı şekilde bu kitap nasıl başlıyor şöyle hemen girişten kısacık tamam. okuyacağım Korsan Mağarasına hoş geldiniz diye başlıyor. Arkadaşlarına heyecan dolu bir vahşi orman gezin, gezisindesin. Hepiniz güneşin ve vahşi doğanın keyfini çıkarıyorsunuz. Takip ki tepenizde kanat çırpma sesleri duyana dek. Birdenbire bir parşömen kağıdı ellerine düşüyor. Bu korsanlara ait bir hazine haritası. Hemen peşine düşmeye karar veriyorsun. Ama doğru bir şey mi yaptın? Harita seni korsan mağarasına götürüyor. İçerisi karanlık ve tüyler ürpertici. Hazine haritasını inceliyorsun. Bilmece ve oyunlar seni korsanların altınına götürebilir. İp çözebilirsen hazine senin olur ama eğer başaramazsan mağarada sonsuza dek tutsak kalabilirsin. Öncelikle dört korsan kardeşin gri sakal, kızıl sakal, mavi sakal ve kara sakal dört gizli de bulmalısın. İşte ancak o zaman altına giden yolu keşfedeceksin. Evet. Mücadeleye hazırsan 14. sayfaya git. Bu da altın, para, evet. altın paralar var. Eğer değilsen 29. sayfaya git ve bir çapa işareti var. Ha, yani eğer mücadele, ben bu maceraya girmek istemiyorum dersen de kitap devam ediyorsun. Evet, o, ben de hemen olmadım. hazır değilsem <gülüyor> ne olacak diye çok merak ettim. Hemen 29. sayfaya gittim. Ee, gidelim hep birlikte. Ee, 29. sayfadaki çapa işaretine gittim. ''Korkma, bu zorlayıcı bir macera ama yardım yakından. Sıkıştığında <gülüyor> ya da tehlike anında gizemli bir dost sana yol gösterecek ve seni koruyacak.'' Sadece yönlendirmeleri birer birer takip et ve bak ne kadar ilerliyorsun. Ne çok şey bildiğine kendin bile şaşirebilirsin. İyi şanslar. 14. sayfaya git. Tekrar o 14. sayfaya yönlendiriyor bizi ve yani aslında ister çok istemez da, evet, maceraya atılmış oluyorsun. Tercih şansımız varmış gibi görünmüyor aslında. <gülüyor> evet 14. sayfaya geldiğimiz zaman bir hazine haritasıyla karşılaşıyoruz. Hazine artısı mağara ağzından çıkan 4 tüneli gösteriyor. X hazinenin yerini işaret ediyor. Hangi tüneli seçmelisin? Korku tüneli var, kıyamet tüneli var, dönüşü olmayan tünel var, çaresizlik tüneli var. Bunlardan birini seçiyorsun ve ben madem böyle bir maceraya atıldım deyip dönüşü olmayan tünele gittim. Vay arkadaş. <gülüyor> Ama işte bak mesela şey macera ve dolambaçlı bir hal alıyor. Çünkü 22. sayfadaki işaretli yere gittiğinde şöyle diyor. Yönünü bulabilmek için haritaya daha da yakından bakıyorsun. Tünelin girişinin yakınında bir şey dikkatini çekiyor. Böyle bir parşömen var burada. Hı -hı. Maceracı dikkat. Buraya girmek için 3 sembole ihtiyacın var. Üç sembol nedir? Nedir evet. Eğer yani. üç tane korsan sembolün varsa on ikinci sayfaya git. Eğer ha. üç tane korsan sembolün yoksa on dördüncü sayfaya git. Seni, Seni tekrar on dördüncü sayfaya geri oluyor çünkü korsan sembolü ne? Yani anlıyorsun ki bu sefer bu korsan sembollerinin peşine düşmek zorundasın diye hikaye ilerliyor ve e, bu matematik. Tevar işin içinde Hı -hı. demiştim. Birazcık ona da örnek vereyim. Ee, mesela bir, bir mağaraya geliyorsun yine. Ee, çok karanlık bir mağara. Duyduğun tek ses, kalbinin sesi. Yani o Vay kadar güzeldi. Bir de böyle e, heyecanlanıp dokuyunca bayağı havaya <gülüyor> girebiliyorsun. Ee, ve duvarda bir mum buluyorsun. Ve e, duvara bulaşmış isin içinde kazınmış bir takım e, mesajlar var duvarda. Hı -hı. Ee, bulunamaz bir sembol bu aradığın sert zeminde, zeminde üzerindeki biri tarafından korsan çetesini bulduğun zaman bu sayı ikilisine olacak ihtiyacın bir köşeden diğerine tüm üçlü sıraları aynı toplama götüren sayıları bul diye ee, matematikte bunun bir karşılığı var bilmiyorum ama e, çapraz e, birbirine paralel hatlarda böyle bir takım sayılar hmm. var iki tanesi eksik o sıraları toplayarak işte bit bir, bir sırada bütün sayılar var Hı -hı. toplamı orada görüyorsun Hı -hı. ve diğer sıralarda da o toplama ulaşmak için boşluğu doldurman gerekiyor. Hı -hı. Ee, ve doğru sayıları numaraları bulduğunu düşünüyorsan bir sayfaya gidiyorsun bulamıyorsan başka bir sayfaya gidiyorsun. Ve bulamadığında dediğim gibi emin misin diye soruyor bir daha evet. işlemi yaptırıyor sana ve ondan sonra devam ediyorsun ve e, hikayenin bir bölümünde işte korsanların paraları paylaştığı bir ana tanık oluyorsun, gizlice oy, oy, oy. onları izliyorsun. E, bir yerde e, aşman gereken bir boşluk var ama işte kalasları dizerek gitmen gerekiyor. Çok kalas alırsan ağırlıktan hmm. taşıyamazsın. Az kalas alırsan aşağı düşersin. Yetmez, tabii. İşte yine bir e, hesap yaptırıyor ya da işte halat. Atıp karşıya geçmen gerekiyor. Yine bazı hesaplarla doğru halatı buluyorsun. E, i̇şte gemici düğümleriyle karşılaşıyorsun. O arada o sembol denilen şeylerin ne olduğunu buluyorsun. Yavaş yavaş onları biriktirip tekrar başladığın yere dönüyorsun. Başka rotalarda gidiyorsun. E, derken o arada e, macera devam ediyor. Ve seni çeşitli finallere götürüyor sonunda kitabın bir terimler sözlüğü var. İşte matematikten bahsediyor birazcık. İşte çarpım toplama çıkarma gibi. Yani kaç sayfa bu kitap? O kadar çok şey anlattın ki. Nasıl evet, oluyor bütün bunlar? Aslında 48 sayfa i̇ncecik ama incecik bir kitap bu. İşte elini alınca böyle epey bir vakit geçirebiliyorsun. Hayır, yani sadece şu Bugün bırakıp ile... ertesi gün de devam edebilirsin. Yani tatil kitabı tam. Çok eğlenceli. Ya gerçekten çok yoğun bir kitapmış. Yani aslında Tabii zihninin bir sürü şeyi tamamlamasına da izin veriyor. Ve hani o anlamda yani bir zihin sinemasına evet. döndürüyor. Işi. O yüzden de çok uzun olması gerekmiyor belki evet. ama çok iyi bir formül düşüyor. Evet şu. yani sen orada o ka kitabın kahramanı sensin ya çok eğlendiriyor. Beni en azından eğlendiriyor. Evet, evet. Görsel olarak da iyi çalışılmış sanki. Evet sistem. yani e korsanlara dair ne varsa böyle ucundan birazcık... Sağına soluna serpiştirilmiş böyle çizimleri de çok güzel. Yani korsan tipleri de var Korsan tipleri var. İşte yarasalarla dolu mağaralara giriyorsun. parşömenler, meşaleler. İşte yani keyifli, eğlenceli. Sırlar Müzesi diye bir kitabı daha var serinin. Daha önce bir dolapkitap.com'da yazmıştım. Perili Köşk ve Vahşi Gezegen diye iki macerası daha var yani her birini edinip De toplam dört macera bu dizi e, benim bildiğim dört macera devamı çıktıysa ha. bilmiyorum ama dört macerayı al tatil Ta, yaz bitti yani. zaten Çok güzel. <gülüyor> e, hemen ne olduğunu tekrar hatırlatayım başını kaçıranlar için kendi maceranı yarat dizisinden çıkan korsan mağarası David Glover'ın yazdığı karetta çocuktan çıktı bu kitap e, tatil için öne, öne, evet öne yani diyorum. üç ayrı e dizinin cildi daha var. Evet. Onlar da ayrı konular. E, o halde şimdi bir müzik arası verelim. Az sonra tekrar birlikteyiz. Evet. Müzik The sea, there's a log in the hole at the bottom of the sea. There's a hole, there's a hole, there's a hole in the bottom of the sea. There's a bump on the log at the hole at the bottom of the sea. There's a bump on the log at the hole at the bottom of the sea. There's a, the the hole, the the sea. There's a hole, there's a hole, there's a hole in the bottom of the sea. There's a fart on the bump. On The sea. There's a frog on the bump, on the log, at the hole, at the bottom of the sea. There's a hole, there's a hole, there's a hole at the bottom of the sea. There's a leg on the frog, on the bump, on the rock at the hole, at the bottom of the sea. There's a leg on the frog, on the bump, on the log, at the hole, at the bottom of the sea. There's a on the frog, on the bum, on the the hole.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 94.9 açık radyoda çocuk kitapları programı bir dolap kitap devam ediyor İlk bölümde Kendi Maceranı Yarat dizisinden Korsan Mağarası adlı e, maceradan söz ettik. Şimdi Yıldıray'ın elinde 3 ciltlik başka bir evet, macera var. bir başka dizi var. var. Yaş grubunu bayağı büyüttük. E, neşeyi oldukça azaltabiliriz bu noktada. Yani bu dizi <gülüyor> birazcık e, yani birçok konuda e, kafa karıştırıcı ve zorlayıcı olabilir. Evet. Bu dizi önce Tudem yayınlarından yani Tudem markasıyla e, çıkmıştı. Daha sonra e, Tudem yayın grubunun bir başka markası Deli Dolu e, markasıyla yeni kapaklarıyla tekrar yayınlandı. Kaos Yürüyüşü adlı bir e, dizi bu. Patrick Ness tarafından e, kaleme alınmış. E, ve aslında 15 yaş üzeri diyebiliriz doğrudan yani. E, bunu söyleyebiliriz. İşte 14-15 yaş diyelim e, bir dizi. E, Kerem Işık tarafından... Ee, bu dizi Türkçe çevrilmiş. Ee, şimdi e, bu şey dizinin 3 kitabı var. Kitapların isimleri şöyle: Umut Bıçağı, ilk kitap; Sorgu ve Yanıt, ikinci kitap; İnsan denen Canavar, e, üçüncü kitap. Ee, ...insan denen canavar daha yakın zamanda çıktı. Ben en başta bu ilk iki e, cildi okumuştum ve üçüncü cildi bayağı bir heyecanla bekliyordum. O daha yakın zamanda çıktı bu ilk ikisini okuyalı bayağı olmuştu aslında. Hatta, nihayet söz edecek fırsatı böylece evet, bulabilmiş oldum. Hatta e, yakın zamana kadar sen böyle evin kuytu köşelerine geçip geçip... Ya tabii, e, ...tekrar ilk iki cildi, ilk iki cildi e, tekrar okuyup üçüncü cildi e, tadı çıksın diye... Ya hem o, o şey yüzden e, hem Patrick Ness daha sonra başka bir kitaplı yine e, Tudem'den çıkan Canavarın Çağrısı adlı bir kitapla e, bir kez daha çok ilgimi çekti ve hani yazarı da tekrar okumak istedim Hı -hı. E, hem de 3. cilde tabii bir hazırlık yapmam gerekiyordu birçok ayrıntıyı unutmuştum çünkü o yüzden de tekrar e, okudum ben Patrick de merak Ness, ediyordum ya artık Patrick Ness, artık öğreneceğim yani biraz neymiş tabii diyelim. tabii yani takip edilmesi gereken bir yazar o çok belli Aa, şimdi Umut Bıçağı'nda hikaye bir kasabada başlıyor ve hani mızmızlanan bir ergenin düşüncelerine şahit oluyoruz diyelim birinci bölümde. Ve birinci bölümün adı Sesteki Delik. Şimdi bu kasaba öyle sıradan bir kasaba değil aslında çok sıradan bir kasaba ama sıradan olma şansı da yok aynı zamanda çünkü bu dünyada değil. Ben de onu diyecektim hikayenin. Bizim geçeyim. yaşadığımız dünyada değil. Bunu tabi çok daha sonra öğreniyoruz aslında dizinin ilerleyen say yani kitabın ilerleyen sayfalarında öğreniyoruz ama hikaye şöyle. Aslında ben şimdi biraz daha öne alıyorum. İnsanlar işte bilim insanları yaşanabilir bir gezegen keşfediyorlar ve bu yaşanabilir gezegene konvoylar yola çıkıyor. İlk konvoy geliyor. Ee, gezegene iniyorlar yerleşimlerini kuruyorlar bütün hazırlıklar yapılmış tabi ona göre planlanmış vesaire ve e, bu insanların e, dünyayı terk etme nedenleri dünyanın artık yaşanılabilir bir yer olduğuna inanmamaları yani sadece bugün yaşadığımız şeylere bakarak biz de aslında her gün 15-20 bin kere filan aynı şeyi söylüyoruzdur herhalde cehenneme döndü bu dünya diye yani Türkiye'de olanlar, yakın çevremizde olanlar, dünyada olan biten her şey bize de bunu söyletiyor. Bu insanlar da gidip hani yeni bir gezegende yeni bir hayat kurmak, yeni bir insan medeniyeti diyeceğim çok teksindiğim bir şey o yüzden söylemeyeceğim kurmak için yola çıkıyorlar. Temiz bir başlangıç. Değil evet yani hani evet temiz bir sayfa açmak üzere umut dolu insanlar ama sonuçta gidenler insan. Hı hı. Yani problem burada başlıyor büyük olasılıkla. Ee, güven içinde gezegene iniyorlar, yerleşiyorlar. Ee, işte ilk yerleşimlerini kuruyorlar. Sonra tabii ki bin bir türlü zorluk çıkıyor. Sonuçta e, yani tek başına doğada kalmak, dünyada e, doğada kalmak bile çok zorken yeni tanıştığın bir gezegene ilk adımı atıp orada bir yerleşim kurmak herhalde çok daha fazla zor olsa gerek. Peki yani. şimdi araya girip bir şey hı. soracağım bulunan gezegen dünyaya benziyor mu yoksa sonuçta yaşanabilir yani bir gezegen evet. var su var ama her şeyle yaşanabilir bir gezegen. Geri kalanı nasıl? Dünyada yaşadığın gibi neredeyse yaşayabiliyorsun ama tabii ki o gezegendeki evrimin kendine has özellikleri var. Hı hı. Bunlardan biri de ses. Yani zaten en büyük problemlerden biri de bu. Ses kitap boyunca büyük harfle yazılan bir ne diyelim olgu neyse o bir de normalde ses diye kullandığımız hani o cins isim olan ses var şimdi bu ses e, şöyle bir şey e, erkekler e, gezegendeki gezegene inen insan erkekler. E, bir şekilde e, bu sesten etkileniyorlar. Sesten etkilenmiyorlar. Ses onlarda ortaya çıkıyor. Ve onların düşünceleri duyulur hale geliyor. Akıllarından ne geçirirlerse, içlerinden Aha. ne geçir geçirirlerse duyulur hale geliyor. Ama bu kadınlarda olmuyor. Peki nasıl? Yani nedir buna neden olan şey? O gezegendeki bir şey bilmiyoruz. O gezegendeki evrim öyle ilerlemiş. Ve e, bu arada gezegenin yerleri de var. Bir de öyle bir durum var. E, onlar da manklar. Ee, ve manklar e, bu sesle, o, doğa, e, o gezegenin doğasıyla büyük bir uyum içindeler. Yani, o gezegenin bir parçası olarak yaşıyor. Aslında hikayeye bu açıdan bakınca Amerika'nın keşfi ve sonra olanlar da evet. göz önüne getirilebiliyor hemen. Yani e, kıtanın yerleriyle e, gelen Avrupalılar arasındaki derin fark hı hı. özellikle toprağa, doğaya ilişkin Hani o görüşlerdeki, o mülkiyet kavramındaki o derin fark. Hı hı. E, burada da yine e, aynı şekilde var. E, Manklar ki Manklar da tıpkı Kızılderililere verilen isim gibi, hani Indian ya, hı hı. E, yanlış aslında bir anlam kayması sonucu öyle bir isim veriliyor hı. onlara da. Yani aslında onlar Mank değiller. İnsanlar öyle diyor onlara. Evet. Neyse sonuçta yerleşiliyor ve tabii ki bin bir türlü sorun çıkıyor ve hatta savaş da çıkıyor. Manklarla insanlar savaşıyor, insanlar insanlarla savaşıyor ve e, birkaç farklı kasaba e, kurulmuş durumda. İşte ilk yerleşilen yer bir daha büyükçe şehir denilebilecek belki diğerlerine nazaran bir yer. Bizim hikayemizin geçtiği yerse Trenton diye bir kasaba ve e, Todd Hewitt adlı bir ergen bizim kahramanımız ve onun şikayetlenmeleriyle başlıyor. Ve Todd Hewitt'ın bilgilerine göre benim buraya kadar anlattığım şeylerin hiçbirisini bilmiyoruz. Ve Todd Hewitt'ın bilgilerini öğrenmeye başlıyoruz. Mesela dünyanın geriye kalanında yaşayan hiç kimse yok. Ve dünyada artık hiç kadın kalmamış. Güya mesela hani çünkü o kasabada yok hiç kadın sadece erkeklerden oluşan bir kadın ve çünkü e, o ses yüzünden bir şeyler oluyor tabii doğal olarak birçok şey oluyor ve bu kasabanın bir başkanı var işte Bay Prentice hı hı. onun bir oğlu var küçük Bay Prentice ve işte diğer insanlar ve bu arada e, bu insanlar bir şekilde e, bir şeye hazırlanıyorlar sanki bir durum var orada yani zaten hani e, bir erkek Topluluğu olarak yaşamak başlı başına sıkıntılı bir şey bence. Evet. Ben askere gittim bilirim. Ondan <gülüyor> sonra başlı başına sıkıntılı bir şey zaten. E, fakat Todd Havid başka bir dünya bilmiyor. O güne kadar hiç mank görmemiş mesela. Yani gezegenin yerlerini de görmemiş. Ve e, bir tarih anlatılmış ona. Şimdi bu noktada aslında şöyle paralellikler kurabiliriz. Burada anlatılan tarih mesela e, bugün kim yeni bir devlet kuracak olsa anlatacağı o hani milli tarih görüşü falan bir şey öyle şeyler vardır ya aslında ona denk geliyor belki de ona da bir tarih anlatılmış o da ona inanıyor fakat sonuçta bir şekilde oradan kaçmak zorunda kalıyor ona bakan ins iki insan var ee, bu iki insan ona kaçması gerektiğini söylüyor o da inanamıyor çocukluğundan beri ona bakan insanlar çünkü babası ölmüş babasını hiç tanımıyor annesi de işte o olan olaylar sırasında ee, yok yani çünkü kadın ee, ve ondan sonra kaçmak zorunda kalıyor bu arada ee, bataklık tarafında bataklık var kasaba. O kasabanın yakınlarında bir yerde. Bir şeyle karşılaşıyor. Sesi olmayan bir şey. Şimdi o kadar çok yani hayvanların bile sesi var. Mesela ee, Todd Hayvat'ın bir köpeği var. Köpek sürekli bir şeyler onun sesi konuşuyor yani duyuyoruz. Ha düşünceleri koş koş, koş, koş kaç yemek yemek kaka tot kaka tot kaka tot falan diyor mesela kakası geldi Hani uh -huh. Sürekli böyle şeyler söylüyor. Of çok yorucu. Evet. Böyle bir hayat yaşıyorlar. Fakat birdenbire bu kadar büyük bir şey mesela kuşlar Burası güvenli mi? Burası güvenli mi? Burası güvenli mi? Burası güvenli mi? Öyle ötüyorlar mesela. Bütün bu seslerin içinde sessiz bir bir yer var, bir şey var böyle ses sesi olmayan yani o bir boşluk Hı -hı. yaratıyor ya. Evet. İlk defa bir e, karşı cinsten biriyle karşılaşıyor. Tot evet işte e, göçmenlerin ikinci dalgası geliyor. Tabii ki yıllar geçmiş aradan. O Hı -hı. dünya yani bizim dünyadan buraya gelmek için insanlar uyutuluyor ve Yıllar süren bir yolculuktan sonra yani e, onlar buraya vardıklarında dünyadaki akrabaları çoktan göçmüş. Üçüncü nesil hayata Hı -hı. gelmiş falan öyle düşün. İkinci dalga insanlar geliyor ve bu da yepyeni problemler başlatıyor. Çünkü meğer Apprentice Down'un başkanı Bay Prentice'in bambaşka merakları varmış. Ama bu arada mantılar tekrar ortaya çıkıyor. Of ve çok çok fazla meğer şey Meğer dünyada var. çok başka yani bu yeni dünyada çok farklı kasabalar daha varmış. Ve bu kasabalarda başka insanlar da yaşıyormuş. Ve onlar da kendilerine göre başka kurallar koymuşlar ama Prantistan lanetli görülen ve dışlanan tamamen ilişki kurmanın yasak olduğu hmm. Prantistanlara da yasak konmuş falan. Meğer böyle ne bir olmuş yermiş. Acaba? Çok acayip şeyler olmuş ve çok acayip şeyler oluyor. İşte Viola ile karşılaşıyor, Todd Hewitt ve e, Viola ile aslında öyküde yani bir sürü de alt öykü var. Mesela bu Bay Prentice'in nasıl bir diktatör olduğunu diktatörün nasıl bir ruh hali olduğuna bakabiliyorsunuz. Yani o kadar tanıdık ki Türkiye için. <gülüyor> yani o kadar yakından tanıyoruz ki hani o ruh halini. Çok çok merak ettim. İnanılmaz çarpıcı. By Prentice'e mutlaka bakmanız gerekiyor. Yani bu kitabı okuyup ona bakmanız gerekiyor. Yani televizyon izlemek gibi öyle düşünün. Yani öyle <gülüyor> Peki acayip. Peki bu şey. anlattıkların ilk cilt miydi? Yok ben şimdi artık çok karışık bir şekilde anlatıyorum. Aha. Zaten hikayenin çok öncesini de anlattım. Çünkü ne olduğunu anlatamayacaktım evet. yoksa. Yani aslında çok kitabı çok ele yandırdım. vermiş durumdayım. Yok yok yani ee... ben yani kendi adıma çok merak ettim. Daha yani, evet, fazla kitapta merak tabi, etmeme neden işte, oldu. E, kitapta macera şöyle sürüyor. Viola ile Todd It, birbirlerine aşıklar. Hı hı. Ve birlikte olmak için her şeyi göze alıyorlar bu arada. Yani bir yandan da böyle bir hikaye akıyor. Ya müthiş bir şey. Kadınlara erkek... Erkek nedir, kadın nedir bütün bunlarla ilgili de tekrar düşünmeysem müthiş benim için çok keyifli bir kitaptı. Ee, tekrar adını söyleyeyim o yüzden evet. e, Tudem yayınlarının Deli Dolu markasıyla e, bulabilirsiniz kitapçılarda. Patrick Ness tarafından yazılan e, Kaos Yürüyüşü 3 kitaptan oluşuyor. Umut Bıçağı, Sorgu ve Yanıt, İnsan denen Canavar. Sanıyorum süreyi aştım. Evet çok güzel bir seriyle bitirdik. İlk fırsatta okumak istiyorum. Ağzına sağlık çok güzel anlattın sen de. Aman gelecek hafta görüşmek üzere görüşmek hoşça kalın. Üzere. Hoşça kalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan Ömer Mesuran'dan, Banu Aksoy ve Yıldıray Karagöz.